1392, numaralı konu, İbni Mesud ve İbni Abbas'ın, ilmin kalkmasıyla ilgili sözleri ve Zeyd'in vefatında İbni Abbas'ın söyledikleri, Evet, Abdullah bin Mesud, İslam'ın nasıl zayıflayacağını biliyor musunuz, dedi, Evet, elbisenin solması, hayvanın zayıflaması ve gümüş paranın kullanmakla aşınması gibi, İslam'da zayıflar, dediler, İbni Mesud, Evet İslam, söyledikleriniz gibi zayıflayacaktır, ancak alimlerin gitmesi veya ölmesi daha büyük bir musibettir, dedi.